Varlık aleminde bulunan her şey Cenab-ı Hakk'ın takdir ve meşiyetiyle cereyan eder. Akıp gider, deveran eder, hareket eder. Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdir ve meşiyetiyle oluyor. Ve meşiyetuhu tenfudu Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti nafizdir, infaz edilir, onun önüne geçilemez. O neyi dilemişse onun meşiyeti içinde ne varsa o olur. Vukua gelir. Ee, kuvveden fiile çıkar. Buradaki meşiyet takdir demektir. irade demektir. İrade ile meşiyet arasında ee, bir fark yok. Usulü din alimleri diyor ki meşiyet ile irade birbirinin müteradifidir. Eş anlamlısıdır. Birbiri yerine kullanılır. Bir sonraki maddeyi okuduktan sonra inşallah bu meseleyi biraz açalım. La meşiyete lil illa maşa mâ şâelehum. Kullar için bir şeyi dileme imkanı, kabiliyeti, kudreti, kapasitesi yoktur. İllâ maşa şâelehum ancak Allah Teala'nın onların dilemesini dilediği şeyler müstesna. Yani biz bir şeyler yapmayı diliyoruz ya, Bu dileklerimiz bizim, bu dilememiz ancak Cenabı Hakk'ın dilemesiyle oluyor, meydana geliyor. Bizim tercihlerimiz, doğrularımız, yanlışlarımız, kararlarımız ancak Cenabı Hakk'ın takdiri, iradesi ve dilemesiyle oluyor. Biz onun dilediğinin dışında bir şey dileyemiyoruz. Kendi irademizi kullanarak kararlar veriyoruz. Ama o irademizi de belli bir sınır içerisinde kullanıyoruz. O sınırın dışına çıkmayı akıl edemiyoruz. Dünyamızda böyle bir şeye yer yok. Artı buna kudretimiz de yok. Buna gücümüz de yok. Her türlü tercihimiz, kendimizi sonuna kadar özgür hissettiğimiz her türlü tercihimiz bile aslında Cenab-ı Hakk'ın tercih etmemizi dilediği şeylerle sınırlı. O alanın dışına çıkamıyoruz. Bize güzel gelen şeyler de böyledir, çirkin gelen şeyler de böyledir. Madem ki bu fıtratı bize Cenab-ı Hak vermiş, o zaman bizim güzel dediğimiz şeyler, Cenab-ı Hakk'ın bizim güzel dememizi dilediği şeylerdir. Biz bazı şeylere kötü diyoruz, çirkin diyoruz, şirk diyoruz, batıl diyoruz. Bunlar da Cenab-ı Hakk'ın kötü, çirkin, şirk, batıl dememizi dilediği şeylerdir. Bunun dışına çıkmamız mümkün değil.